Efe bizlerle beraber şu anda bu arada e, Telefon attığımızda Efe evet. Baysal var e, Merhabalar herkese Merhaba i̇yi hoş iyi geldin günler. İyi akşamlar Teşekkür Efe ederiz. Meydan... Biraz zor duyuyorum sesinizi kusura bakmayın Gezi Parkı'nda Buradaki sabahki moral bozukluk hava Çarşının da gelişiyle birazcık e, Neşeye dönüştü O yüzden Hı -hı. biraz hareketli sesinizi zor duyuyorum tamam. Olsun evet. olsun Biz duymaya çalışırız Orası Biz daha yükseltmeye çalışırız Ses aslında sesimizi. Efe... Evet Çok güzel şu anda ve onu söyleyebilirim. Yani ben sabah yedi buçukta buraya geldim. Hı hı. Benim gelmemin nedeni Bilgi Üniversitesi'nde bir toplantım vardı. Gitmeden bir erkenden uğrayayım bir biraz moralimi düzelteyim. <gülüyor> Keyifli havayı sabahtan göreyim diye geldim. Hı hı. Ama işte biraz moral bozucu bir havayla karşılaştık burada. yani Aktarabilir da, misin gördüklerini bize? Ya şöyle ben... Metrodan gelirken Taksim'e çıkacakken çıkamadım. Çünkü inanılmaz bir gaz yolluğu vardı. Hatta yanımda bir 6-7 yaşında bir çocuk annesiyle beraber çıkarken yani inanılmaz bir gaz yedi. Onlar en önden çıkıyorlardı. Hı hı. Gezi parkı çıkışından çıkmak zorunda kaldık. Ne oluyor ne bitiyor diye meydana baktığımızda işte AKM'nin etrafını polisin yavaş yavaş çevirdiğini ve bayrakları indirmek için yukarı çıktığını gördük. Hı hı. İlk aldığımız haber şuydu. Yani AKM'nin üstüne biz çıkılmasına izin vermeyeceğiz buradaki bayrakları indireceğiz bu arada tüm bayrakları indirdiler ama e, işte e, Türkiye bayrağı ile Atatürk bayrağını indirmediler diğer bütün hepsini indirdiler e, Atatürk üstünün etrafındaki bayrakları indirdiler e, ve yani dediler ki biz buradayız biz buradan bir yere gitmiyoruz dediler şöyle bir şey var benim yani çok gördüğüm bugün de e, siz daha iyi takip etmişsinizdir ana akım medyayı eee Çok güzel bir PR yaptı polis bugün Yani sürekli e, işte kameralar çekerken Arkadaşlar lütfen sakin olalım biz sizin için buradayız Bir şey olmayacak vesaire Diye e, görüntülerini verirken Kameralar kapandığında e, Gayet biz polisinde taş attığını da gördük Gayet e, Tarih eden hareketlerde yaptığını gördük hı hı. Ve burada yani e, Karşılıkta geldi polise bir, bir, bir yerden aslında hı hı. E, Ama Yani En başından itibaren burada e, bugün özellikle yani müzakere kanalını iyi kötü hadi diyelim yani e, onun da uygulaması Taksim dayanışma üzerinden olmaması kendi seçtikleri bir akil insanlar üzerinden olması iyi kötü bir şeyler yapacağız derken bugünkü polis buraya gelmesi gerçekten herkesi çileden çıkardı ve Ben bir yandan da gün içinde işte Vali Mutlu'yu Twitter'dan da takip ettim. Yani biz sadece oradaki işte provokatif gruplara müdahale ediyoruz vesaire. Burada bizim gördüğümüz yani külleyen yalan. En basitinden e, meydana çıkan 2-3 kişilik gruplara bile e, bir ara şey yapıyorlardı, gazlıyorlardı. Ama daha kötüsü bir de bir basın açıklaması yapılacaktı evet. merdivenlerde. Hı hı. Ve yani hiçbir... Bayraklar çıktı orada. Kimsenin bir yürüyüş yaptığı yok. Merdivenlerde toplanılmaya başlandı. Öyle bir e, gaz bombası atıldı ki insanlar içeri kaçmaya başladı. Ben de elimde e, kamera var. Yani kameraya çekmek için biraz geri çekildim. Hı -hı. Ama gezinin içine kadar e, zaten hani o haberlerde çıktı sanırım. E, merdivenlerin biraz ilerisine kadar da girdi evet. polis. Hı -hı. Ve yani şöyle bir şey var. Açık havada gaz bombası atılırken Nereye atıldığını 3 aşırı -5, 5 yukarı görebiliyorsunuz Kestiriyorsunuz ama kapalı Yani ağaçlık bir yere çadırların olduğu bir yereyken Veya işte ne bileyim konteynerların Olduğu bir yerlere atarken Hiçbir şey göremiyorsunuz havadan nereden geliyor Hı -hı. Çok yaralanan oldu bu sırada Yani benim gördüğüm bir kafası yaralanan vardı Hemen taşıdılar ee, Yani benim Şükürler olsun kafama gelmedi ama ayağımda patladı bir tanesi Sabahtan beri biraz çekerek yürüyorum Geçmiş olsun, ee, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Ve yani Eee gezinin içine de zaman zaman çok e, direkt polis girmese de e, gazlandık burada revire attılar birkaç saat önce. E, revir tarafına attılar. İşte oradaki hep argüman şey o tarafta provokatif gruplar vesaire var ama yani hani savaşta bile artık revirinde burada nerede olduğunu da çok iyi biliyorlar. Belki de bizden daha iyi biliyorlar. Sivil polisleri sağ olsun. E, bu tarafları da baya bir gazladılar ama yani 2-3 saattir bir, bir moral bozucu ama vardı. Çünkü yani ...geri çekilindiğinde burası bir... E, ...korkunç bir şeydi. Yani hani yaralılar taşınıyor... E, ...işte kanamalı yaralılar var... ...bayılanlar var vesaire... ...her yerden bir doktor çığlıkları yükseliyor. Ses bombaları evet. patlıyor, gazlar geliyor... ...böyle bayağı bir savaş alanıydı burası. 2-3 saattir gördüğüm... ...daha e, güzel bir hava oluşmaya başladı. Yani onun da etkisi... ...işte belki çarşında gelmiş olması olabilir. Arkadaşlar burada geldi. Bir müdahalede bulunmuyorlar ama... E, ...park içinde... Ee, bir moral vermeye veya yardımlaşmada e, Bulunuyorlar o çok güzeldi Hı -hı. Şu anda burası iyi ee, Ama yani ben e, Meydana yeni girdim birkaç saatte Biraz gerideydim ayağımda ağrıdığı için Hı -hı. Ee, Yani meydana girmedim daha doğrusu özür dilerim Gezi parkının içindeyim Hı -hı. İşte Bir meydana bakacağım nedir durum ne değildir e, Hı -hı. Öğreneceğiz Şu anda duyduğumuz siz daha iyi biliyorsunuzdur Belki İstiklal'den bir grup galiba geliyormuş evet. Halbiye'den bir grup galiba evet, geliyormuş Evet epey kalabalık iki grup halinde ee, onlar da geliyor Bu evet. Kad, kadı, Kadıköy'den gelenler de var Onu da söyleyelim evet, Teşekkürler ben de buradaki arkadaşlara duyurayım onu Evet <gülüyor> orası kalabalık olacak bu gece Burası kesin evet. um, Umarız moraller şu anda Olduğu gibi kalır ee, Umarız. Yani e, işte bugünkü şeyler çok e, hakikaten moral bozucu. Ve yani tabiplerin sınırlarına da bakmışsınızdır. Belki görmüşsünüzdü yaralılar, evet. travma geçirenler vesaire Hı -hı. çok ciddi yaralılar vardı. Hı -hı. E, yani şu anda iyi ama burası. Çünkü bir de polis müdahalesi de yok. Birazcık geri de çekilmiş durumdalar. Ama yani e, ne olacak ne bitecek e, biz de bilmiyoruz. Hı -hı. Ben ufak bir anekdot söyleyebilirim. Lütfen. Bugün e, Bir ara polis durulduğunda gidip bir oradaki e, polislerden biriyle konuştuk. E, yani böyle ilginç etkileşimler de oluyor bu, bu arada. Yani böyle e, cephelere herkes bir çekildiği zaman var. Yumuşadığı zaman böyle etkileşimler de oluyor. E, yani polis e, şunu dedi. E, ben bir kere dedi kesinlikle arkadaşların direkt gaz sıkması vesaire... Bunlar çok yanlış, haklısınız çok dedi. E ama daha önemli olan şuydu, bizim duymak istediğimiz. Keşke tabii bu bir istifaya da dönüşse vesaireydi. Evet. E, bir dedi, ben memur olduğum için bir şey diyemem dedi ama kibir dedi. Yani buraya kadar gelmesini raddedi ki bu kibir bizi birtirdi dedi. Bizi birbirimize düşürüyor. İki, ben çok toplumsal olaylara katıldım ama bu kadar... Ee, ...geri çekilmek istediğim bir toplumsal olay hatırlamıyorum dedi. Ve hakikaten de yani polisler de bitmiş durumda burada, bir, bir bitmiş durumda. Yani ben bunları meşrulaştırmak için kesinlikle söylemiyorum. Yani Hı. yanlış anlaşılma olmasın, burada inanılmaz bir polis şiddeti altındayız. Hı. Ee, ama böyle bir şey ruh hali var, yani onlarda da bir bitmişlik var. Ama bu tarafın moraliği şu anda, yani o taraf daha bitmiş olsa da bu tarafın moraliği, bu da bir avantaj. Evet, e, aslında... Bu kalkışmanın da ne kadar meşhur olduğunu bir kere de sizin konuştuğunuz bir polis memuru vasıtasıyla da yani görmüş Yani ben niye buradayım bilmiyorum dedi. Yani e, niye yapıyoruz burada bilmiyorum dedi. Hı -hı. E, abi işte istifa falan dedik. Yani işte durumlar vesaire dedi. E, kimse ona bir şey diyemiyor tabii. Hı -hı. E, yani şu anda buradaki durumlar böyle. Efe çok teşekkür ederiz. Çok Sefer sağ ol. Baysal. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Sağ teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.